Bir anla değişir 103.5 şey. Radyo Tukurası Modern Sabahlarda günün Gazeteleri Buyurun efendim Günaydın efendim Haftanın son iş günü Öncelikle günaydın evet. Öncelikle günaydın Onu bir söyleyelim Bir sakin sakin başlayacağız Manyak gibi olmayacağız Söz veriyor mu herkes buna Gerçeği ama Tam anlamıyla gerçeği ele alacağız Spekülasyonlar dedikodular uyduruk haberler masa haberleri masa başı haberleri bunlar tıs tıs nasıl bir Schimendifer'in bacasından tıs, tıs diye şey çıkarsa neyin bacasından Schimendifer de... <gülüyor> utamıyorsun Al Almancası mı? Yaşın kaç senin? Yaşın kaç? 31 31 evet. 31 yaşında bir, bir adama Schimendifer demek yapıyor mu? İspanya'da daha mantıklı yani. <gülüyor> Abiciğim 60 yaşında ne kullanacaksın? Ya ne niye üzerine gidiyorsun herifin ya? Aa, ağzımı açmıyor tamam. Niye koyacağım. üzerine gidiyorsun adamın? Tamam tamam tamam. Abi. Ben git Fahir'e söylüyorum ben. Tamam. Sen ya, niye ağzımı ya Ege? Sen konuş. Fahir sen de konuş. Al işte gördün mü Fahir? <gülüyor> Adamı. Bizi fırsata çevirme fırsatı verdik adama. Buyurun efendim. Buyurun efendim ne olacak buyursak ne olacak buyurmasak ne olacak? Oktay bu başlayabilir miyiz? Hayır hadi hayır. Güzel ben de ben. başlayacağız bu her şeye başlayarsan... istediğin gibi olmayacak bu hayatta. efendim. hadi abi. Tamam. E... Çok merak ediyorum ne haber vereceğini. Kredi kartı. Kredi kartı mı? Kredi kartı diye bir şey mi çıktı? Para yerine kredi <gülüyor> kartı mı vereceğiz? Şimdi e, geçtiğimiz e, günlerde biliyorsunuz yok kredi kartıyla araba alınır mı alınmaz mı diye bir e, tartışma yaşamıştık tartışma kendi geldi aramızda Sanki birileri bizi dinliyor sanki birileri buna kulak misafiri oldu işte onun cevabı gazetelerde Türkiye'de kredi kartıyla ne alındı Porsche otomobil alındı e, hem de Puanıyla ya, alınmıştır belki Yok artık Zamanında başka arabalar almıştır adam çok çok. Hayır efendim hiç alakası yok. Ee, bir müşteri geçtiğimiz günlerde arayıp e, Porsche almak için kart limitinin artırılması isteğiyle başvuruda bulundu. Fiyatı da yaklaşık 350 bin YTL olan Porsche'yi... Kaça artırmasını istemiş müşteri dediğin herif? 2.500 yani iki, iki YTL falan civarı bir şeydi. <gülüyor> Düzenli yatırdı bu. Eee? Vallahi abi 6 ay mı 1 sene gibi bir sürede 10.000 YTL'ye çıktı. Ondan sonrası zaten yürü yalkulum dediler. Ben de 350 milyonlar çıkardım. Ne kadar kaç? 350.000 YTL. Ona çıkarmak istiyorum ben de. Ne yapacaksın abi? 350.000 YTL'ye çıkışa Ya Belki bir ihtiyacım olacak Oktay. Bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim buyurun. Bugüne kadar hangi ihtiyacını bir hafta içerisinde... Oktay, soruyu soramadım ya. Soruyu soramadım. <gülüyor> evet, ben bana bir içimden bir böyle baskı geldi. Ağzıma ağzıma. <gülüyor> Onu ben şey nasıl sorabilirim, nasıl sorabilirim? Cevap evet diyorum ben. Hangi ben ben sana, ağzına ben ağzına ben sana orlu soru mu soruyorum? Ben sana hangi sorusu soruyorum? Bu vebaya de sorusu değil. Olduğu, başka şeylerin de cevabı oldu. Evet. Evet diyorum. Kabul edilmiş mi peki müşteri? Kabul talebi? edilmiş, araba alınmış ve buradan da puanlar karşılığı 1750 YT'lik bir ödül kazanmış. yine azmış. Sen ya, bir şey düşünmüşsün. 350.000 YTL'yi peşin versem 1750'lik indirim yaptırsın. Arabayı satıp kredi kartıyla aldığınız zaman taksit yapıyorlar Oktay taksit, Ne oldu bir tıkandın? Taksitledin puan vererek. Taksitte, de, taksit de, de puan veriyorlar. Lütfen ya hiç kullanmamış gibi yapmayın. İsteyenler e, başvuruda bulunup kredi kartlarıyla araba alabilirler. Tatlı Çok sözler, diavant, yavant. Buyur efendim. Kolombiya'dan bir haberimiz var müsaade ederseniz. Kokain haberi mi? Oray'ın <gülüyor> haberi mi? Hayır hiç alakası yok. Kolombiya'da hükümet kimin mallarına el koydu? Kokain malları. Kimlerin mallarına el koydu? Kimlerin malları? Türklerin? En ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın biliyorsunuz mallarına el konuldu. Kolombiya'da. Nereden Ve... bilirim biz Pablo Hakkaten... Escobar'ın malına ne oldu? En konuldu abi çok pozitif. <gülüyor> Kimin malına en konuldu nereden bilelim desen onu anlarım da. Şimdi e, Pablo Escobar'ın bir sürü arazisi, arabası, gayrı meşgulü, başka ne gibi şeyler olabilir, araçları var. Sadece araba, Şüphesiz. araç değil. <gülüyor> var. Ama e, hükümetin el koyduğu Escobar'ın mallarından bir tanesi hükümetin başına maalesef dert olmuş çünkü... 16 adet su aygırı varmış Pablo Escobar'ın. Oo, abi ne olacak 16 Ama tane? Ama onlar çok mu diye bir su aygırı 2. 1 tane alıyorsun yalnızlık çekmesinde haftaya 4 tane oluyorlar. Su aygırları. Su aygırları çok hızlı yürerler. Abi biraz, 16 tane fazla değil ki ya. Bu adam şeyden dolayı İzmir'in iklimi gibi zannediyor her yeri. Bir Kolombiya'yı, bir bilmem vesaire. İzmir'in iklimi mümbit bit ılıman. Hayvan Hayır. gidiyor orada. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu konuşmanın başından beri tartışılmayan <gülüyor> tek şey varsa İzmir'in iklimi. Nereden getirdin de şimdi İzmir'in iklimini tartışma ortamına Adam sokun, nerede büyüdü? Ya. Sor bu adama. Nerede büyüdün diye sor. Ben karışmıyorum. Nerede büyüdün? Sor. Ne tip ortamlarda büyüdün diye de sor. Get da büyüdüm. Get İzmir Gettolarında mı? İzmir get olur mu? Nerede büyüdün? Hallem'de. Hallen de babam eski bir ayakkabı boyacıydı ama daha sonra o zamanlar bazı güç dengeleri değişiyordu onu vurdular. Ne tip güç dengeleri? Ya işte başka bir kartelin eline geçti bizim mahalle. Ondan sonra ben de çocukken sokaklarda kaldım annemin ve küçük kardeşimin bakımlarını sağla Ben dedim değil. size ya bu İzmir iklime girmeyin. İzmir diye ya. iklimi ılıman ama rüzgarı Adam sert. Çocuk halleme gitti orada Çocuk küçükken bunu zaten hep kısa kolluyla dolaştırmışlar. Bir de o zamanlar daha o zamandan moda ilk getirenlerden biri Avrupa'dan geliyormuş bu. Düşük belli. Pantolon giyerken çocuğun beline beline vuran o rüzgar ne olmuş beynine nüfuz etmiş Gel bugün. Bu adam işte hep bu gördüğünüz <gülüyor> hale gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> o zaman onun o hastalığın tedavisi çok kolaymış ya. Yandan tedavi direkt ben. Direkt yandan tedavi 3- yani 3 ben 3 milim 5 saatte geçireceğim. Kendine gelirsin Ege. Ben onu da çözeceğim. Ben senin derdini anladım <gülüyor> hani mesela zaten. durup durup kıvrılıyorsun ya. Ben bir yarım Oğlum. saat duysam ben tedavi edilmeyecek <gülüyor> derdün kalmayacak ama Uyutmuyorlar Çok ayıp ya. Yani. Çok <gülüyor> ayıp ya. Ver e veriyoruz İzmir iklimi diyorsunuz. Bir şey diyorsunuz ya. Su aygırları başlarına dert olmuş Kolombiya hükümetini Abi olay on değil bir... bunlar. 16 tane 3'er tonluk su aygırından bahsediyoruz. Kardeşim kessin yesin. Su aygırının eti aygırın aygırı güzel mi ya? suda hayvan suda bekliyor ya 4 tane toynak var bunun yani 4 çift yani 4, toynaklı 22 tane 88 toynaktan bahsediyoruz <gülüyor> <gülüyor> saçmalıyorsun bak 4 tane var hayır tek toynaklılar mı yeniyordu her bir ayakta 4 toynak çift var çift toynak mı yeniyordu her bir ayakta 4 toynak 8 kafa ve o toynaklar da ters tersmiş cin cin su aygırıymış cin aygırıymış hatta Dört toynak dediğin her bir ayağı bir toynak demek ki bir aygırda dört toynak mı var demek Öyle olduğunu hesap etsek bile on altı tane su aygırında affedersiniz seksen sekiz tane mi toynak var demek Başka bir yere zaten tartışmayın arkadaşlar başka bir yere maalesef taşınamıyormuş bu su aygırları Abi taşınmayacaksın ki güterek götüreceksin abi? bunu ne koyacaksın güt güdü, gut. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne Bunları şey yapacaksın böyle suyun içinde. Hadi arkadaşım kardeşim biraz daha diye onu şey yapacaksın. Bunlar Abi, falan... diyor, 3 ton diyorum ben sana. Sen hala gütmekten bahsediyorsun. Sayın he? Demirci. Neyle dürteceksin hayvan? Sayın Demirci. Buyurun. <gülüyor> Bu Escobar. Oval sensin. Evet. Hayvan koleksiyonu yapmaya başlamışta. Da... ...sadece su aygürlerine problem çıkarmış... ...yoksa bu adam durup dururken... ...sadece su aygürü varmış Evet. ...koleksiyon diye bir şey yok... ...hayvan sevgisi de yok demek ya. ...hayır adam. ya... Hayır, öyle deme. ...bazı insanlar... ...benim mesela durumum iyi olsa... ...benim besleyeceğim hayvan da belli... ...at... ...yani imkanım olsa... ...ben de yarın öbür gün mesela... ...devlet benim mallarıma el koysa... ...ben evet. mesela bu tür işlerle uğraşsa ...ve nanay kente gitsem falan... ...benim de mesela 500 tane at... Ama benimki şimdi asil hayvan olduğu Abi için. Abi zaten Soygırın da öyle bir şey yok. Nanaykent'e gidelik kaç sene oldu ya? Çok oldu Oktay. O 14 15 13 on, sene olmuş. 14 olmuş. On. 15 yıldır kim bakıyor Soygırların? İşte devlet bakıyormuş. Kolon Devlet bakamayacak hale gelmiş. Başında Doğru. nöbet nöbetçi polis bırakıyorlarmış ya Soygırların. Başlarına bir şey gelmesin diye bu hayvanın. Çünkü yerler. oraya buraya da giriyorlarmış Su Aygır Aygırı değerler Oktay. Aygırı değerler. Buyurun efendim. 3 bir, ton. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir yere götürmeye çalışsan gitmez. 3 ton ya. Ne yapalım Oktay? Ne film... abi? Çok ben dertlendim bir. Hayvanlar adına da dertlendim. hayvanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Su aygırı da olsa. Bunların hepsi hayvan sonuçta. Onları severim, koruyalım. İlgiye ve sevgiye ihtiyaçları var diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Doğru. Doğru. Teşekkür ediyoruz. ah bi... İşte çok güzel haberler var. Aslında İzmir'den de gene hayvanlarla ilgili çok fazla da girmek istemiyorum bu hayvanlar dünyasına. O zaman size bir Güney Kore'ye götüreyim bir. Kendinize geleceğiniz bir e, haberimiz var. Güney. Ne olmuş? Güney Kore diye başlık almış ya. biraz oturup uyuyalım. <gülüyor> Buyurun. Güney Koreli bir öğretmen ev ödevi yapmayan iki öğrencisine de Asmış. De defter çok aslında <gülüyor> Dünyan Kore'de Brez işler sert yürüyor arkadaşlar. Evet, sert evet. yürüyor. Burada ee, eleştirilecek kişi ben değilim. Defterlerine bir şeyler yazmasın. Yani ev ödevlerimizi yapacağımıza söz veriyoruz diye yazma cezası vermiş. Ama tamam. neyle? Neyle yazacak? Neyle yazabilir bu ceza olursa? Dişleriyle. Dişleriyle değil mi? Yakın. Ee, mesela sağ eliyle yazıyorsa sol eliyle yazmaya mecbur etmiş olabilir. Maalesef. Yani mecburun mahkum anlamında. Maalesef. Kalıyor. Bu da değil kanlarıyla olacak. Hadi canım. Evet kanlarıyla hem de yüzer defa bunu yazmalarına. Ya geç fail yemin... haberi ya. Aa, niye geçeyim canım? E ne bu haber abi ne bu ya? İki öğrenci desen böyle bu işlere kalkışınca tabii bütün defterleri getirmişler. Öğretmenim biz yaptık diye. Bunu görünce orada müdür anı varmış şakkadan bayılmasın lan. Oradan geçen vali bunu görünce hayda olaylar devlet. Bunu, bunu ayıltın eğitime devam etsin demiştir. <gülüyor> Eğer benim gibi adam gibi bir vali. büyümüş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı çalkalanıyor Güney Kore'de. Çünkü dışarıdan görmüşler. Böyle bir durumdayken Vallahi... hemen öğretmenin tayin Kuzey Kore'ye sürmüşler öğretmenin. Öyle bir şey var mı ya yani? Güney Kore'den? Kuzey Kore'ye Kore sürünmek Kuzey Kore. teknolojisi var mı abi? Var. Arada bir sınır var oradan böyle itiyorsun hemen öbür tarafa geçmiş oluyor. O da zaten ben de sizden oldum demiş. Böyle bir ceza olmaz olsun diyor. Ve sözü Oktay'a bırakıyorum. Sevgili Oktay'ın neler söyleyeceksin milli eğitim konusunda? Bir kere bence validen önce ilçe milli eğitim müdürünün olaya ele atması gerekiyordu. Ben böyle bir şey beklerdim. Güney Kore'de işler sarpa sarıyor. Onu gösteriyor bu verdiğin haber Fahir. Ege'ciğim git hadi sen biraz uzan. Bir üstüne güzel bir tatlı bir battaniye var içeride. Onu Japonya'dan da saygı... bir haberimiz var. Veririz ver mi? Japon'un haberini ver! <gülüyor> Bu arada böyleyiz. Işte. <gülüyor> Japon'un her şeyini aldık. Haberini de alalım Oktay. Japonya'da. Haberini de alalım Oktay. Robot Ortay. teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar oldukça sayıca ney Popüler. Sayıca ney? Fazla. Sayıca kibar. Teşekkür ederim fazla. Yılın robotunu <gülüyor> <gülüyor> Yılın robotu belirlenmiş Japonya'da. Biliyorsunuz her sene yıl sonuna doğru, robot bir 21 Aralık varında. E, var her sene makine mühendisliğinde yılın robotu seçiliyor. O, araba. Hayır akşam. Güneş arabası. Robot. Robottan bahsediyorum. Çok ciddi söylüyorum. Her yılda robot olmuyor orada Fahir. Her yıl robot oluyor. Ne oluyor abi? U uzaktan kumandalı robotlar. Hep onları gördüm ben. Tamam Fahir. Her yıl orada muhakkak robot. Günün her saatinde gidip orada robot. Sıcak robot bulabilirsiniz. E? Ee? Yılın robotu Japonya'da. Asimo! Paro. Bu kez Paro. Paro mu? Paro adlı fok görünümlü robot ülkenin Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın verdiği yılın robotu ödülüne layık görülmüş. Vücudu tamamen tüylerle kaplı paronun. Aynen güzel. Pardon, bir şey soracağım. Şimdi Buyurun. bu robot tabii ki kendi kılına sahip değil. Dolayısıyla dışarıdan kullanacağımız bir materyal olması gerekiyor. Evet, mat Kıllıma yapılması lazım. Bir kıllama. Yani. Bu kıllama affedersiniz bizdeki Peluş hayvan teknolojisiniyle eşdeğer bir şekilde mi yoksa... Yok, bildiğimiz, sentetik. Sentetik mi? Peluş Sentedik. dediğim zaten sentetik. Peluş dediğimiz battaniyelerin üzerinde olur ya. Ha. Onlar, onlar. Ben çünkü rahatsız olurum. Gerçi Japonya'nın Peluş insanı... dediklerin pelumu aldı. <gülüyor> Doğru. Mesela vücudu tüylerle kaplı ve işte su aygırı bak 3 dönken bu yılın hayvanı daha doğrusu yılın robotu seçilen... Bu robot 2.7 kilogram civarındaymış. Ay canım, minno Jeffery çok üstüne oturabiliyor musun kendisine?leri varmış, sensörleri varmış. Sensörleri sayesinde fok gibi ağır ağır hareket ediyor. Bunun için özel sensör takmışlar hayvanı. Teşekkür Ve ediyorum. Gözlerini açıp kapatıyormuş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Bana uyuyor falan dediler sevgilinizler ama bakın durum ortada stüdyoya ilk gelen gelemedim. Anne yani bu, bu bu nasıl uyumak? Ben bunu anlamadım şimdi. Hmm, paşalar, beyler, son dakikada. Aa, oradaki gene batırmışsın. Onu temizliyorduk ya, Millete söylemeyelim dedik de sen ya, istedin. Ya, sen kendin kaşınıyorsun ya. Kaldım kaşınıyorum evet. Sen ah, hayvan gibi yatıyorsun. Senin Ondan sonra biz orayı millete rezil olmayalım diye. Bize çünkü bize de laf geliyor. Çünkü bu bize mal ediliyor bu senin bu densiz hareketleri. Şöyle diyebilir miyiz? Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için diyebilir miyiz? Doğru. Saç ayağının üçlemesi gibi diyebilir miyiz? Oh, Fail ya. Bunu haftada, bir kere Haftada diyelim. bir kere söylemek zorunda mısın? Ayda bir kere söyleyiniz lan. Öyle bir kota getir ya. Ben Geçen... size bir şey sorabilir miyim? Ne? Saç ayağın. Evet. Hani böyle yani hani bu kafada böyle bir dönme noktaları oluyor ya. Ha. Tamam. O demek. Hı. Dönme noktalarını sen evet dedin Bayram ben anlamadım. Hay ben bu el, eli parmağını kafasını götürüp döndürerek anlatıyor ya. Ona evet hani anlat çocuğum dinliyorum seni anlıyorum seni demeye getirdim ama şimdi Ege'ciğim şimdi o dönme noktası senin beyne kadar nüfus etmiş. <gülüyor> Çünkü mesela yukarıdan bir saç şey saç ayağının ben ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne saç demek kavurma var ya abicim saç kavurma hiç alakası yok yok saç kavurmayla alakası yok. Bizim neyim Üz... Sanayide iyi saçlar var ya saçlar. Hayır biz de. üçümüzü niye saçı ayağına benziyor? Ben sana söylüyorum. Ekmek yaparsın ya hani. Neyi de yaparsın oktay? Yufka ekmek, ekmek yaptığımız <gülüyor> şey. Ekmek yapıyor. <gülüyor> ekmek. Evet. Ekmek dediğimiz e, yufka ekmek. Kes <gülüyor> kek düşün. <gülüyor> <gülüyor> bir taraftan kek ya. Yufka, yufka ekmek düşün. Yufka ekmek. Yufka düşün bunlara. Ek, ek. Yufka Ciddi değil. Yufka çocuk. ekmek. Lavash. Hayır lavash değil. Yufka ekmek. Böyle açık olur. Saç şeklinde olur. Islatırsın onu. Ondan sonra yersin içine. Oh, ben tamam. öyle yaylalarda falan büyümedim. Bana <gülüyor> ben yaylada büyüdüm ben. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi o ekmeğin yapıldığı Sattığımız saç ya büyük olur. Tamam. ama kavurma yapılan saç değildir o işte. Abi kavurma olan iç bükey, evet. ekmek yapılan dış bükey. E, benim dediğim de çok özür dilerim. Abi küçük olur saç kavurma yapılan şeyin. Şimdi ayakkabımı fırlatacağım. mı kaldırmak ol. istiyorum aradan ya. Çünkü içimden geldiği zaman Oktay ayakkabımı fırlatamayınca ayaklarım şey oluyor böyle. Bir içinden içine karıncalanıyor. Ayakkabı diyor. bu Evet. Pabuç. <gülüyor> ya ben nasıl anlatayım sana? Hani keçileri <gülüyor> derisini yüzüp ayağımıza keçik yapıyoruz ya. <gülüyor> orada, ben... şehirde ayakkabı deniyor. <gülüyor> tamam. Yani o yüzden ben seni düzeltmeye ihtiyacım var. Ben anlatabilir miyim? Ben saç, anlatabilirim. Saç ben ama olmaz. ben anlatmak istiyorum bunu anlatmak istiyorum. Bir, bir var. Bir saç Hmm. Hem iç bükey hem dış bükey olarak kullanılabilir <gülüyor> doğru. <gülüyor> Tamam doğru da ebat Ebat önemli Şimdi çap. çap da değil de ona ne denir Yarı çap <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> şimdi kavurma yapılan saç şu kadar Şuncacık bir şey olur Olur mu? Ama yani... yufka ekmek yapılan saç mecburen bu kadar olmak zor Bütün yörük ahalisi için yapacaksan Kocaman bir saç gerekir <gülüyor> Doğru Şimdi e, o abi. da işte yufka ekmek yapılan saçı saç, çevirir. Anlatıyorum. Anladım. İşte abi Canımız... bitirmedim ki Fahir Bey. Ayakabı geliyor ama ya. Ben <gülüyor> bitirmedim ki. Ben adama <gülüyor> ilk başta bir giriş bilgisi verdim. Tamam, girizgânız yaptınız. Yapıyoruz. Buyurun, yufka yapıyoruz. <gülüyor> Islatarak ilk başta onu yapar. Onu yaparsa ondan sonra bayatlamasın diye ıslatırsın zaman zaman. İhtiyacın olduğu kadar yersin. Bayatlamasın diye. Tamam. Şimdi neyse bunlar bir tarafa Anladın mı bunları? Şimdi anladım o saç, o saç anladım. direkt ateşin üstüne konmaz. Hatta Olmaz. konulmaz. Saçma olur. Neden? Ateş sönme yapar. Yufka yanar çünkü. Yufka yanar Birazcık yukarıda kalması lazım. Tıpkı ocak gibi. Evet. Bunun için de böyle ortası boş ama çevresinden destekli bir şey koyman lazım. Saç ayağı. Buna <gülüyor> da işte en basit. Mümkün olduğu kadar ateşi az meşgul eden, mümkün olduğu kadar ateşi az alan... Yani, yani, bir ya mangal var bende ben size onu göstereceğim ya mangal kalite profesyonel ne mangal Aynı böyle 3 tane çıbık düşün böyle altından böyle 3 tane çıbık yani ayaklar bunlar Evet Kaç tane? 3 tane Biz kaç kişiyiz? 3 kişiyiz Mangal ne? Müsaadek Saçma soru <gülüyor> Soru saçmaydı bence cevap verme. Olmaz mangal profesyonel yani saç Anlatabiliyor muyum? Ne yaptık? Saçın altını. Ay şimdi 3 tane yan yana gelen bir tek sac ayağı mı var dünyada? Neden? Nedensin abi? Earth, çekiş, üzengi midir desin abi. fire bundan sonra? Şahane bir benzetme. 3 eldesin lan. Başka el demesinler. Ben ha onu Urs çekici üzengi desinler. Başka bana bir üçleme sayar mısın? Metin Alif Eyyaz'ı da geç. Metin Alif yaz. Geç onu geç. Gasora Gasora Jim Bombo. O dört oldu. <gülüyor> Niye? Gaz Saray, Gaz Saray, Cimbom, A-bom. Hatta 2 mi oluyor? 5. Neyse yani <gülüyor> biz saç mıyız yani? <gülüyor> Bulamadık kaç ola. Ya bize başka. öyle benzetme yaptılar zamanında ve bu bizim üstümüz artık bir sembol. Yarın öbür gün modern sabahları mesela. mesela, mesela yufka, mı, yufka mıyız yani biz? Yufka mı pişir diyoruz program olarak? Ya öyle tiplemelerimiz olacak. Oktay yufkacı olacak. Orada şey yapmış. Ben orada saç kavururuz. Ben, ben, ben bittikçe olurum ben bittikçe. Sen de benim yaptığım kavurmayı <gülüyor> bu adamın yaptığı e, me, onların içine dürüm yapıp yerken. O zaman şöyle yapalım isterseniz biz böyle bir tane vitrin olsun radyonun girişinde zaten kapı camlı ya. Hı -hı. Orada böyle şalvarlar giyip gel esirinelim. <gülüyor> <gülüyor> Radyo gelenle biz orada görsün öbür unla falan böyle gözleme yapalım. Benim, benim bacağım şey var. Ben bu. bahçede keçi. Ke Keçi kavurması yaparım. Ben tamam. benim bacaklarım Ben öyle yerde oturamam. Evet hadi ben ya. de oturamıyorum ya yani ben böyle bacak değiştirme teknolojisine sahip değilim ben. Sizde var mı o bacak değiştirme teknolojisi? Bacak değiştirme teknolojisi. Ben bazen te bizecici bacağıyla değiştiriyorum çünkü böyle tek tek bacak değil, belden aşağısını tamamen değiştiriyorlar ve çok hoş oluyor. Vay be ben hiç işte onu yapamıyorum. Güzel olur bize bir de ek gelir olur. <gülüyor> evet ne güzel böyle radyoya gelecek. Kime abi? satacağız abi yufkayı? Hiçbir Radyoya şey gelenlere. Radyo çünkü mesela hediye, öde, mesela hediye almaya gelen Hediye almaya gelenlere düşünsene orada mis gibi saç kavurma oluyor. Sen orada yufkaları açıyorsun böyle. Ege'de paraları almış, e, şey vereceksin. Yaz markalı çalışacaksın. Ben sana Ayran. Marka, ben bir sana gözleme bir ayran ha, markası Ben, ben sana güneşte markası veririm. Bir şey veririm. geldi. Gecenin sonunda kaç marka eksikse onun parasını verirsin bana arkadaş... O cam, artık marka olamayacak mıyım? Olursun abi. Bak nasıl olursun biliyor musun? O camlı şeye oturacağız üçümüz yere. Evet. Unlu böyle yerlere oturacağız. Arkaya da o kapının hemen metal kısmında da mesela radyoya söyleşi için gelen ünlü konuklar fotoğrafları ve onlar, onlar yan buradan yanına, onlar da buradan yedi diye böyle mesela sen çektirirsen fotoğefe o zaman otomatikman marka olur. Ve şöyle fotoğrafları istiyorum kız. ben. Mesela ünlü biz kim gelsin? Kim mesela, gelsin? Kim mesela, mesela Tayfun oldu Tayfun oldu olmasın da mesela kim olabilir başka böyle? Burhan Öçal mesela. Burhan Öçal bak çok güzel söyledi. Orada bir dürüm yapılmış, dürümün bir ucu senin ağzında, bir ucu Burhan Hoca'nın <gülüyor> ağzında. Böyle bir fotoğraf. Tayfun yani... Talip niye kabul etmedin? Boylar uyuşmuyor diye mi? E gecim? Tabii şimdi olmaz ki Burhan da biraz daha şey ya. Bütün yağlar onun aklın, ağzına akar. Ay, çok yiyancı <gülüyor> bir görüntü oldu. Hakikaten Fahir öngörünün hastası. <gülüyor> Burhan Hocaal'la <gülüyor> ya kim kime akıtabilirse. Böyle herkes parmak uçlarında durarak böyle başını kaldırarak yağ akıtmaya çalışacak rakibin. Ama, ama Burhan Öçal da o o zaman boy boy adam olmamız spor. lazım abi, boy boy adam olmamız lazım. Üçümüz de aşağı yukarı aynı boydayız. Bu sefer direkt kısa boyluları şey yapıyoruz ya. Müşteri şeyimizden çıkarıyoruz O yüzden mi bize saca ya diyorlar. Ya o... Aa, evet bak aynı boyda olduğumuz için de olabilir ha. Ben hiç onu düşünmemiştim. Ya arkadaşım ya. Arkadaşım lütfen rahatla takılı kalmayın. Fahir bu senin dediğin yağ akıtma çift taraflı ısırılan dürüm. Evet. Bence çok güzel bir Anadolu geyiği. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu geyiği. Anadolu puması. Anadolu parsı. Thank you. Anadolu geleneği olur. Ve de uyduruk gelenek. Vardı Halat bir... çekme yarışması gibi bir şey. Evet biliyorsun. öyle. Düğünlerde gençler yağlı bir dürüm. Kim kimin ağzına yağ akıtacak. Doğru, vallahi sırada... yemeden mi akıtacağız? Yemeyeceğiz. <gülüyor> ben, ben Anadolu gençleri oldum yalnız. <gülüyor> yemeden <gülüyor> yerek yemeden akıtacaksınız gencim Hadi yiyin. <gülüyor> <Ben gülüyor> <tutacağım. gülüyor> şöyle, şöyle bir şovu şey daha iyi değil mi? Mesela iki, ikişer metrelik dürümler. Azılanmış. Sark, sarkma yapar o. Ortadan destek verecek hakem olacak abi. H hakem heyet olması lazım. Tam ortadan şöyle hafif. O hakemin boyu da önemli değil. İki kişi aynı boyda rakip Bence onun adı çubukçu falan olsun Elinde <gülüyor> bir sopa olsun onunla kaldırsın Ama abi. abicim şimdi Fizik derseniz boş mu geçti lisedeyken Tamam geç <gülüyor> bunu geç Odaki <gülüyor> cümle <yapayım. gülüyor> Abi orada kapların şeysi oluyor ya Hatırlarsınız oradan bir şey yapınca Oradan bir anladın mı Öbür kaba geçiyor Çok zor yani sistemi çok karmaşık hale getiriyorsun O mı anlatmaya çalışıyorsun O tüpü o YouTube, YouTube, yani Youtube mu demek, demek istiyorsun Evet. <gülüyor> O değil mi işte yukarıdaki bardaktan aşağıya su alan tüp Tamam doğru öyle bir şey vardı U tüpü Onu dürümle mi yapacağız yani Senin dedin üst tüpü olabilir mi Ne alakası var canım Ne bileyim abi ben U tübünü ilk kez duyuyorum üst ya Üst tüpü değil ya o Senin dedin usluklara sarılan <gülüyor> şey o Neydi o sarı kadayıf gibi Keçemen Keçemen <gülüyor> Ne onun adı ya hmm, şey, Kırlent kl Olur mu canım kırlan emek emek ister. Şu hani sarı lif lif olanı mı diyorsun? Evet ya muslukların çevresine sarılır böyle. Şimdi onun plastikleri var. Plastikleri Plastik. olmaz. Olmaz Onun ya. hiçbir şeyi kendir. Kenevir miydi yoksa? Kendir. kendir. Hı, kenevir sarıyor musun? Kendir değil ya. Ondan sonra o bir içiyor musun? Allah. <gülüyor> Oradan su geçmiyor ki. Ne geçiyor Kend abi? Kendir miydi ya? Ne kendiri Oktay ya Kendir ne? Oktağ yöresel, yöresel. Oh, sen dedi falı kendir diye 2 dakika sonra baktım ama ben kendili diye bana soruyor. Hadi hediyemiz var mı? Var. Bilen Yok, verelim. Dün hediyemiz. Dün hediyemiz ama, ama yine. Ama dün gibi cesine yapıp hediye sanki. Neymiş onlarda? Neymiş efendim? Günaydın. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doğu Doğu Özdemir. Doğu Bey yapıştırın cevabı kurtarın bizi. Fahir Bey haklı kendir. Kendidir mi ya? Durum Bey. Atıyorsun O, o. Haklı, o da kendir. Üstelik Fahir Bey söyledi. <gülüyor> evet, Fahir söyledi. Peki evet, teşekkürler. siz haklısınız yani. Görüşme güzel Teflon, plastik olanın. Ha, plastik <gülüyor> olanı uzay mekiklerinde kullanılan. Evet, o, o da sızdırmazdır. Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> Doğu Doğ Bey Fahir. vallahi hassasiyet teşekkür ederiz. Bir kere teflon özelliği sızdırmazlık değil. Yapış, Yapışmazlık. Tutturmazlık yani. Yapışmaması. Tutmazlık zaten... ne demek ya? Yani üstüne yapışmama acısına. Doğru söylüyor. Adam Günaydın burada doğru efendim. söylüyor. Abi doğru değil ya. İki... Ha ah, ne ya bu? Keten kenepe. Keten, keten, Teflon kenepi. doğru da diğeri keten kenepe. Keten kenevir olabilir mi? Yok kenete diyorlar. Kenepe. Keten, siz kenep. Konyalı mısınız efendim? Yok Allah korusun. <gülüyor> Pardon ne civardan alalım sizi? Nereden tercihiniz? Ee, nasıl? Yani ne nereden ne siz, nerelisiniz? Aslan Sivaslı. Aslan Sivaslı. Sivas yöresinde kenepe deniyor. Kenepe deniyor. Ben şey Sivas'ı hiç görmedim. Akade bir yürüdüm. Oradan puan koyarım. vereceksin Geçen muslukçumla bir sorunum oldu da o yüzden ondan biliyorum. Ne kenepe mi? diyorsunuz. At Keten kenepe diye geçiyor. Evet. Peki, bir insanın muslukçuyla <gülüyor> ne tip bir sorunu olabilir ki? <gülüyor> Muslukla problem varmış. Muslukçu araya gelmedi. <gülüyor> ben iyi ben kerepe de olduğunu zannetmiyorum çünkü. Keten kerepe değil kendir kendir. doğru. Kendir falan da değil. Baksın şimdi çok. Sen anladın mı ne olduğunu anladın bir kere gel. Ne Aa, ne? Biz de muslukla sorun yaşadık gençken deli zamanlarımızda. Gülendin efendim. Alo. Ha efendim lütfen bir hanıma yakışan kibarlıkla şu şeyi. Tartışmaya bir son nokta koyun lütfen. Evet, Oktay Bey'in beklediği cevap şeydi galiba. Üstübü diye bir şey var. Ben de O geçti. Ama üstübü. her şeyi fayr söyledi. Bak bu <gülüyor> Üstübü konuşuldu da üstübüden geçildi zaten buraya hanımefendi. Tamam, o değil mi işte sorduğunuz şey? Han Onun hanımefendi, o değil mi? Hanımefendiye Hayır hanımefendiye hak veriyorum. Böyle lifli falan. Ha lif, lif, lif, evet. Lif Neresinden tutucamını bilmezsin mi? Evet evet. Siz tamam. nereden biliyorsunuz ben... hanımefendi? Ya geçen bir arabamı çizik olmuştu da onunla sürdüler böyle pastacılayı O başka bir şey Ama o değil sizinki o şey anladım O üstü o. bir o sizin dediğiniz ama onu sizin diyorum mi? Biz onu sormuyoruz Yeri geldiğinde Mustafa sarılmıyor mu? Ben hanımefendi neden yanayım şu anda <gülüyor> Hayır sarılmıyor Hanımefendi adınız neydi? Gülsün Gülsün Hanım'la ben <gülüyor> aynı fikirdeyim ya ben onu Gülsünle, Mustafa Gülsünle. sarılıp sarılmadığını bilmiyorum da Hani Oktay ve öyle bir şeydi falan deyince Benim aklıma o geldi yani üstü büyük gibi bir şey Çok, çok mantıklı Çok mantıklı gidiş yolu ama Hı. maalesef Sonuçtan puan veremiyoruz Gülsün hatlarımız çok yoğun ha. Çok, çok teşekkür büyük bir de girmişiz Farkında olmadan teşekkür ederim Şu anda Türkiye'nin önemli meselelerinden de. Tamamen gündem yok. değiştirmek için çıkartılmış Kaç tane şey telefon olmuş. aynı anda geliyor inanamazsınız. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ee, şimdi ben o Sivaslı arkadaşa e, bir şey söylemek istiyorum. Hem Sivas'ı görmemiş. Geçsin dünyayı görsün Konya'yı hesabı. Yok hiç hiç öyle bir şeyler söylemeyin ya. O bir tercih meselesi biz cevabı alalım hemen sizden buyurun. Şimdi hayır cevabı vermeden önce tekrar bir de şey yapmam gerekiyor Konyalılar adına. Ya, ya ben varım burada zaten Konyalı olarak o, Hiç şey yapmıyorum Kayma Konya'nın manyağı meşhurdur derler efendim Bu e, konuda e, kendisi e, Benimle karşılaşırsa Allah da koruyamaz onu Ben üstü peç diyorum Üstü peç mi? Evet. Siz bambaşka yerden girdiniz beyefendi Evet efendim üstü... hiç, ya, hiç yani, of, Gerek yok böyle şeylere ne güzel üstü... ke keçeği mi karıştırarak Herhalde üstübüyle üstü Kendir karıştırıldı galiba Peç nereden geliyor? Keçe falan Öyle bir şey mi? Oktay'ın bilmesi lazım bilmiyorum ki. Bilemiyorum abi. Üstüpeş diye ben bir şey duymadım hiç. Bu tartışmayı bitirmeden bu saati bitirmek olmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Aa, Mustafa Ben, Sırhı Teşhisatçı. Hey, oh be. be! Oh be <gülüyor> Mustafa. Bir profesyonelden <gülüyor> alacağız cevabı. Ee, onun adı Kendir. bir diye ayrı bir şey daha var. Evet, bravo Mustafa. Nedir yani... Üstübi ile Kendir'in farkı? Temel ya, farkı. Üstümü e, zannedersen pamuklu bir e, şey, e, ip, diğeri ise kendi denen bir e, bitkinin köklerinden yapılır. Ama bir şey söyleyeceğim, şimdi öyle güzel başladınız sıhhi tesisatçı dediniz ama eğer cümleye zannedersem diye başladığınız zaman o sıhhi tesisat falan <gülüyor> filan hepsi patlıyor ya, yani. O, o belki mesleki mütevazlığından. Ben, durumdan... ben sıhhi tesisatçı değilim. Yalancısın <gülüyor> yalancısın o zaman. Evet. Yalancı teşhis aç. Çok teşekkür ederim. efendim Görüşmek üzere. Ama kendi lafı doğru yani. Onu söylemek ister. Ben kendi lafını da ilk defa duydum. Şimdi birisi bana getirse bu kendir sar mısta sar mısta sarayım mı ya? Tabi canım. Neresine kendir mi saracağım? saracağım? Çok özür dilerim. Neresine, neresine, neresine saracağım? saracağım? Biliyor musun neredesin? Muslukçuyla problemin ne olmuştu senin zamanında. Ben Geçti kendime ki. sarayım mı kendirleri? Sokak tercih kim kendir, ki kendirleri? Saralım kendir, şey abi kendir. Doğru yani yani fazla şey. kullanımı. Ay, zararlı oluyor. sıkarsan sıkarsan zararlı. Kendiri mi? Tabii. Çünkü sert bir mazi kopma yapmaz o. Tandır olsa mesela o güzel oldu. O güzel. Olur. O o güzel. Olsa... Amanın gitti. 5 dakika kaldı. Şu tartışmaya bir son nokta koyalım ya ne oluyor? Son, yani, son nokta konulmuştur abi. Nedir son nokta? Bence, bence kendir. Günaydın bence. efendim. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba abi, Burak ben. Burak radyonu kısar mısın lütfen? E kıstım tabii hemen kıstım. Hemen alalım cevabını lütfen. Şimdi e, hepsi de doğru aslında. Hayda. Ee, <gülüyor> Uzlaşmacı Burak. Çeten kenepe e, böyle yoğun bir şekilde içine tıkılmış ipliklerden oluşuyor. E, Kendir dediğimiz onun modern hali iplik gibi rulo haline sarılmış düzgün yeni sanayiden çıkma ürün oluyor. E, Üstlüğün... Diğer arkadaşın söylediği teflonda e, o da e, plastik var bir bant şeklinde oluyor. E, onu da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Üstübü? Peki üstübü? Yani, Üstübünün bunlarla hiç alakası yok. Üstübü bir sürü ipin oluşuyor. O da e, yağ silmek, temizlemek falan amaçlı kullanılan bir hali. Burada mantıklı. Ama bir şey soracağım. Üstüpeç evet. ne o zaman? Üst, Üstüpeç ne? Bir de onu açıklayayım. <gülüyor> hiç de onu hiç duymadım. Onu hiç duymadım. Onu evet. açıklayayım. Peki. Şimdi kezen kenepe yani doğal hali kendir. Paprikadan çıkmış hali mi? Evet aynen öyle. He. Bak e. güzel bir açılım getirdi ben. Vallahi bravo. Pardon. E. Besteki açılımınız nedir? Ben makine mühendisliği. Kazan fabrikasında çalışıyorum. E, Tesisat ve vesaire de ilgileniyoruz. O yüzden hepsini biliyoruz. Vallahi bravo. Bravo. Hakikaten yetkili azalardan. 10 10 10 40 puanla şampiyon. Ya ne bileyim Burak gelsin. Bütün musluklarım ona şey açık. Feda olsun. Hoş baş baş baş hepsini açıyorum. Üst topu bağlısı şey bağlısı. Teşekkür efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Oh be. oh be. Ben yani. ben rahatlıyorum abi. Böyle şeyler açığa kavuştuğu zaman abi, üst üstübü nedir? Efendim kendir nedir? Keten kenepe neymiş? Efendim teflon neymiş? Keten de yalnız şöyle bir hamum şalolap anlamı da var ya. Yani keten kenepeye getirdim falan gibi. O keten pereye pere. olabilir mi? Ne bileyim işte on, ona benziyor yani. Ondan bence kendir kullanılsa daha iyi. Hem mesela doğal haline de fabrikadan çıkmış muamelesi yapılsa kendir olmaz de mu? çok şey... Bunu nasıl yaptınız? Kendir kendine. Evet. Değil o, mi? o anlamda <gülüyor> kullanamazsınız yalnız kendiri. Egici. Maalesef. Bunu o neyle <gülüyor> yapmalıyız? Kendirle. Özelde. Teş teşekkür ediyorum. Valla bütün dinleyicilerimize de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ki. Çok Vallahi, duyarlı davrandılar. aynı değil. duyarlılıkta devam diyorum ben. Aynen ha, devam. Sendiriz. Bu gidişat çok güzel. Bravo. Evet, Oktay Bey, herhalde verecek haberiniz yok. Var. Bey, var mı? Buyurun. Çok kısa bir haberimiz var. Zaten çok da kısa da süremiz var. var. Amerika'da gösterime giren bir film Daha Ama ne bir, film Bir serinin son filmi Raki 6 Raki 6 Amerika'da gösterime girdi Ve ilk gününde Baya bir dolar hasılat yapmış <gülüyor> Evet, dolar üstünden biz, mi yapıyorlar? Dolar üzerinden. 30-40 dolar civarı bir rakam bahsediliyor. Watch Office'te birinci sıradan giren rakip altı Amerika'da 2.700 salonda gösteriliyor şu anda. Tampon tamponu trafikte yani. <gülüyor> Kaç yaşında bu rakip şimdi? <gülüyor> Vallahi nereden 60, basa 50'nin üzerinde ya. 60, 60 yoktur Fahir. 60 geçen gün okudum 60 60. Nereden okudun Fahir? Burçlar köşesi vardı. Orada bugün doğanlarda Raki yazıyordu. Hesabımızı yapalım. 76'da çekti bu adam ilk filmini. Raki 1. Evet. 76. Bu yani o bundan... zaman 30 yaşında olsa. Evet. 30 yaşında değildir o zaman. Ha pardon, Sylvester Stallone 60 yaşında. Raki daha genç tahmin ediyorum. 50 55 civarı. Biz herhalde Sylvester Stallone'dan konuşuyoruz. Evet. Çünkü bak hayali kahramanlarla gerçek kahramanları kesircesi yani olarak bizim için bir kahramandır. Birbirine En güzel şey yaptın. En güzel şey yaptın Ege. Bir noktadan sonra kabullenme. <gülüyor> Birbirine karıştırıyoruz deyip kafasını öyleydi. Çok evet. teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Size de teşekkür ediyoruz Ege Bey. Lütfen güzelce şurayı üstübüyle <gülüyor> temizleyin. Daha sonra kendimi kendirlere sarın, kendirlere sarın. O yanlarla... çok yararlı. Çok lazım. Mesela Grecian'ı kendir evet. dışında hiçbir şey çıkarmıyor elden. Arkadaş, Bravo ya! ya. Grecian'la dokunmazsan probleminde olmaz. Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler ve modern sabahlarda küçük bir başyürü, yepyeni macerasıyla karşınızdayız. Ee, küçük kardeşlerimiz radyoların başına toplansınlar Hiç vakit kaybetmeden hemen Telefon açtıkları zaman Sevgili dinleyicimizin ne söyleyeceğini hatırlatalım Fahir Bey. küçük Küçük mübahşerir kırmızı, kırmızı feneri kuşağı tut Bravo kuşağı tut. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler Küçük mübahşerinin de telefonu aldığı anda Aramamız gerektiğini biliyorsunuz Ve ne kadar çabuk ararsanız Zor durumdan o kadar çabuk kurtuluyor Küçük mübahşerir bunu da biliyorsunuz Hadi başlayalım mı? Başlayalım. <gülüyor> Lütfen. Son 2, 3, 4. Her şeyi bir espiri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir, şir, şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir, şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Hahahaha. <gülüyor> Şakalar yapar. Oh. Oh. Oh, oh ya. İyi akşamlar Hakim Aksifıl amca. İyi akşamlar küçük bir Küçük bir Başir? Bu ne hal lan? Gene dövdüler beni Hakim Aksifıl amca. Puh senin sıfatına emi gerizekalı. Gene yedin dayağı otu şuna bak. Öğretmedin bana nasıl yumruk atılıyor diye. E, yavrucuğum. Benim görevim ne? Hukuk, adalet. Bu işi bu şekilde hallederim ben. Ama sen ne yapacaksın? İllegal yollara başvurabileceksin. Gel şuraya üstünü başını temizleyelim. Her tarafı acıyor. İçim dışım tetriyat oldu bir haftadır. Cık, olmayacak bu iş. Böyle olmayacak. Hakim haksın bu amca. Bir gün gelseniz şu adamları dövseniz diyor. Yavrucuğum. Ben sana ne dedim? Yolunu değiştir dedim, değil mi? Yolunu gene bulurlar? Arkamdan geliyorlar. Ben yolu değiştirsem de buluyorlar hakim amca. Bu sefer bölüme bölüme vurdu şerefsizler. Of of of maşallah. İyi iyi gömmüş ama ha. Piye yani böyle kelle kalıp kanıma tekme bastı kendi. Yok küçük mübaşir bu iş böyle olmayacak ya. Evet yarın da bir daha yiyecek misim ondan sonra belki biraz azalır Hakim Yok bu gidişle sen telef olacaksın. Buna benim bir çözüm yolum var ne dersin küçük mübaşir? Nedir çözüm yolun Hakim Aksimıl amca? Seni bir dövüş kulübüne yazdıracağım küçük mübaşir. Dövüş kulübü mü? Be. Ama ben daha önce hiçbir dövüş kulübüne olmadım ki. Hakim Aksimıl amca nasıl Çö bir dövüş kulübü bu? Karate kung fu tipi bir şey. Karate kung fu mu? Tabii ya ne zannetin. Hem o iblislerin üstesinden geleceksin... ...hem de kendini en güzel şekilde savunacaksın. Fa fa fu fi fi. İşte bir numaralı karateci geliyor. Yaşşşşşşşşş. Hakim Aksu'na Hacikursa ne zaman Bir Gireceğiz birazdan gideceğiz yavrum. Hakim Aksu'na Hacikursa beni döver mi? Kurs da seni döverler mi? Tabii ki biraz meşakkatli bir eğitimden geçeceksin. Ancak neticesi son derece müsbet olacak. Hakim amca sen herkesi döversin değil mi? Ben kalemimle döverim ya. Tebrik ederim Hakim amca. Aha! İşte. Karate kursu burası! <gülüyor> evet geldik. Beni takip et. Sen nereye gittiğini biliyor musun peki? Bilmiyorum ama burada bir koridor var. Aha. İçeri Tütsü kokusuna takip edin diyor bak. Oss. Kokusu. Gel. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş, e, hoş bulduk Bay Miyagi. Karate Joe okuluna. Hoş geldiniz. Benim so adım da küçük bir <gülüyor> Dur küçük bir kendisi son derece ünlü bir ustad. Afacan, hoş geldin sen de. Burası bir okul, karatejo, yani Japonya'nın jo'su. Ee, şimdi Bay Miyagi, lafa fazla uzatmayacağım. Benim duruşman var, ona gitmem gerekiyor da. Şimdi bu çocuğu, bizim küçük bir bu. Sevgili <gülüyor> ebeveyn. Ya ben öncelikle şunu bil. Bu bir savunma sporudur. Tamam. Bunu bilin. Ancak kötü emellerde tabii ki rahatlıkla alet edilebilir. Ya, Dostlarım benim. Bay Hakim Aksırıl amca biraz dışarıda bir şeyler konuşabilir miyiz? E, i̇yi günler biraz dışarı gelir misin? Gel bakalım küçük bir baş. Hakim Aksırıl amca bu yaşlı başlı adam ne yapıyordun kendine hayrı yok ya. Ben, ben bundan nasıl Hı. kalit öğrenebilirim? Hı. Hı. Ulan ne oluyor içeride? Bir herhalde kalbine inme mi indi ne olduysa abi, adama yardım edelim. Tak tak Aman ya Rabbi. Bunela. Butuk butuk Wow. Wow mu? <gülüyor> Hayatımda hiç bu kadar etkileyici bir adam görmedim. Hadi hadi hadi hadi. Hapsu butuk. Oha! Şu bilek hareketlerine bak. Butuk butuk butuk. Bay miyagi. Os. Düşün bunları ben de öğrenebilir miyim? Tabii ki de öğrenebilirsin küçük bir başvur. Bana öğretebilir misin? Ancak tek bir şart var. Tabii hakim bey haydatları yatırıyorsunuz. Onun dışında seviye tespit sınavına girmen gerekiyor. İlk şart bu. Diğer arkadaşlarınla aynı seviyede olabilmek için bir sınav yapacağız seni. Seviye tespit sınavı mı yok? kısaca. Hakim Aksipal amca siz gidin isterseniz ben... Geç kaldım zaten. Bay kendim Artık eti kemiyi sızayit, bu çocuğu tam bir savaş makinesi haline getirirsiniz diyor umuyorum. Demi küçük mü başlar? Hiç merak etme Hakim Aksıbulamca. Gördüğümüz yere sevecek, manyak gibi bir şey olacak Aferin Güzel. lan sana. Hoşçakal Hakim Aksıbulamca. Güle güle Hakim Aksıbulamca. Bay Miyagi. Bay Miyagi. Os. O kadar güçlü ve etkileyicisiniz ki bundan sonra siz benim babam <gülüyor> Yalakalığı kesmeni istiyorum küçük bir bağıştır. Öncelikle seviye tespit sınavı yani STS'ye çıkmak için üzerindekileri çıkar ve şu beyaz üniformayı hemen giy. Çabuk. Çabuk çabuk Anladım. çabuk çabuk. Yalnız Bay Biyaki benim boyum 32 santim. Ee, acaba bana uygun karate kıyafeti var mı? Yavrum iki seçeneğim var. İstersen onu teelletebilirsin içeride veya... Benim yastığım var kullanmadığım yastık Onun kılıfını <gülüyor> giyebilirsin Hangisini istersen hadi Kusura bakmayın biraz yerlere sürte sürte geliyorum ama <gülüyor> Çok komik olmuşsun küçük mübaşir. Gel gel <gülüyor> Seviye tesli sınavı da acaba Gel burada benim odamda Bu arkadaş kim O arkadaş değil o arkadaş Kopil mübaşır ee, ama o arkadaş senin sınıf arkadaşın olma ihtimali var. Kopil Mübaşir. Çabuk merhaba de Küçük Mübaşir'e. Hoş geldin Küçük Mübaşir. Hocam izin verirseniz bizi lavaboya kadar gitmem gerekiyor. Hadi koş. Çok koş koş koş. Küçük Mübaşir, şimdi seviye tespitini yapmak için benimle dövüşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Ya işte budak. Salak. Pew. Hota, hota, hota, hota, hota. Obuchka, obuchka, obuchka, obuchka. Hota. Alarm. Alarm. Ne. Hotch, hotch, hotch, hotch, hotch. Allah. Allah. Hota. Hota. Hota. Hota. Efendim küçük bir bahşır Biraz daha kan taşı <gülüyor> Al çocuğum Senin seviyen belli oldu küçük bir bağışır. Ben de onu soğuyacaktım <gülüyor> Birinci seviyeden başlıyorsun <gülüyor> Tabi bu arada <gülüyor> Yediğin dayakta yanına <gülüyor> kar kaldı <gülüyor> <gülüyor> Kop bir bahşır Kop gel haflarım kop. <gülüyor> Geldim ocak. Geldim, eve geldi, buyurun hocam. Bundan sonra küçük bir başır devresiniz. Ost, hocam, Oğuz <gülüyor> deviren. Senden sadece bir hafta önce başladı kopil mübaşir Ama hocam otomatik vad üstlü oluyor Değildi <gülüyor> Sen bir hafta üstesin yavrucuğum. Bir hafta üstlen. Ama unutmayın ikinizin beraber çalışması ve karanlık oda seviyesine birer hafta arayla gelmeniz çok önemli ama hocam hiç merak etmeyin unutmayın o... karanlık oda seviyesi kemer sınavı o ses karanlık oda mı? kopiyi mi başir? Böyle küçük bir başir devre <gülüyor> karanlık oda nedir? karanlık odayı sana anlatayım isterse karanlık odada an üstünde karanlık zaten içeride bir Yaratık tipi bir şey olduğunu söylüyor. Arkadaşlar beri de yaklaşıyor zaten. Yani zamanım gelmek üzere. Oraya giriyorsun. Bir kişiyi cesedi çıkar oradan. Bir kişi canlı, bir kişi ceset olmak üzere toplam iki kişiden zaten müteverim. Ve bu lutetişesi de uşağa kazanır. <gülüyor> Kim mi bahset? Süleyman'a ee, dedim. Senin seviye tespit sınavında kafaya çok darbe <gülüyor> geldi mi? Benim seviyeteş bir slavı biraz beşakatli geçti. Ağır bu abele yaptı. Seseyi, hadi bir bize o İki ülke dibe gelemedim. Şimdi <gülüyor> kovalarda yapmışım ben. <gülüyor> Teşekkür ederim. Haydi haydi, birinci sınıflar toplansın buraya. Oyam, slav şıla, çekmeye başlayabilir miyiz? <gülüyor> seseyi, kopaymuyor mu Emredin sesey, o seseyi. Arkadaşlar. Kopil mübaşir dışındaki diğer arkadaşlar unutmayın bu bir geri zekalıdır hahahaha hahahaha ayıp oldu ama Devrem biraz ayıp oldu geldi baba. Kopil mübaşir kes sesini şey, şey. Efendim yavrucuğum Ödülüyle bir şey ötürebilelim Acaba karitede devrecilik var mı yoksa Rütbe esas mıdır <gülüyor> Bu sorunu Boş geçiyorum Ve eğitimlere Başlıyoruz Oh oh oh oh çok seviyor ben bu bizi şey. parmaklarını ben gör sen nasıl acımiyor parmakları acımaz tabi bak böyle tek el tek parmakla şıda kehejesi ben tek parmak biz zaten parmağım üç buçuk santimetre birbirimize tek... konuşmayın haydi haydi üç i üç go loco chick hat go loco, she, ha, to, you üç i üç go o ya ya <gülüyor> devam et devam et sen sen sen sen Söyle bir, küçük bir başlayacak? Bir parmakları bayıyor ne yapabilirim? Devam et acı yok acı yok midesine çalıştığınızı düşünün acı yok Hocam karanlık odayı düşünün haydi. Hocamız şöyle de no pain no gain. Aynen devam. Devam haydi. Hop. Oh. Oh. oh. Et. Di. Son. Kanına kanına. Kanımızla çalışacağız. Kanla çalış. Hadi birbirinizi kanla. Abudika! Abudika! Abudika! Velkommen Lösche. Tamam, bir Sıra bende mi? küçük bir başır. Ha ben de Aç ellerini. Küçük bir başır. Çalış. Ha bu diyar, ha bu diyar. Ha bu diyar, bu diyar. Abudiyar. Vay, burada var. Başallar varmış ha. Acı yok, acı yok, acı yok. Eee söyle bakalım küçük mübaşır nasıl gidiyor çalışmalar? Harika Haki Ulan şimdi... dışarıda dayak yiyordun şimdi gidip Dojo'da mı dayak yiyip geliyorsun? Ama öyle değil dayak de çok şey öğreniyorum Mesela bana bıçak çek! Gel bakalım! <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl aldı benimden? Aferin küçük mübaşır! Şimdi önümüzdeki hafta Kopil mübaşırın karanlık odasına var! Kopi mübaşır mı? Orada mibaşir. tanıştığım bir arkadaş. Evet. Onun karanlık oda sınavından sonra öbür haftada benim karanlık oda sınavım var. Demek ki kara kuşar yakındır. Haçım aksın bulamca. Aferin ulan sana. Aferin ulen. Yarın. Yarın hele şu kopi mübaşır alsın. O odada gördüklerini bana da adınır. Hem bana da bir kopya olur. Ne dersin? Ha <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım toplanıyoruz. Bugün büyük gün arkadaşlar. Bugün büyük gün Kopil Mübaşir'in karanlık oda seviyesine kemer sınavına girme günü. O sesi. Kopil Mübaşir hazır mısın? Hazırım. Ya unutma. De... Evet hocam. Bazı şeyleri unutma. Bazı şeyleri... Bir. Bir. Karanlık odada kim karşına çıkarsa çıksın söylediklerine, yaptıklarına, sana karşı tavranışlarına ve davranışlarına ve yediklerine dikkat etmeden... Saldıracaksın. Çünkü karşında gördüğün kişi aslında karşında gördüğün kişi değildir. O seseyi. O bizim en büyük korkumuz oh. mu seseyi? Sen sus küçük bir başır. Özür dilerim. Haftaya soracaksın. Kopi bir başır? Karanlık odada göreceğin şey senin en büyük korkundur. O seseyi. Ee... Unutma. Tamam, hiçbir şey... şeyden etkilenmek yok. Tamam anladım onları ya. O seseyi. Acaba hocam Devreyle kısa bir görüşme yapabilir miyim? Yapın, iki dakika, başladı süreniz. İki dakika mı? <gülüyor> küçük e bir başır. Devre, efendim kopyil mi başır? Benim bu dünyadaki tek arkadaşım sensin. Daha önce de bir kopyil mi başır arkadaşım olmuştu, o ölmüştü. Vay be. Neyse, bu meselelerle canını sıkmak sık bak işte be. Bak küçük bir başır. Öl var dödük yok. Öyle değil mi? O odaya girip kemeri alacaksın Kopil mi başit? Girip de döle bebek, dörüp de pula var küçük bir bahşir. Kopil mi Bahşir? Sen, Sen. gerçekten devize karnısın. Ama seni çok seviyorum. Ben de seni kardeşim. Ama sana şu cep telefonumu bu ibadet edebilir miyim? Cep telefonu mu? Tabii He? ki kırılır, bönülür, darbe alır. Çünkü ben içeride tam bir ölü bakir haline geleceğim de dolayısıyla. Acaba çünkü yeni taksitleri de ödüyorum o açıdan şey yaptık. Kopil mi bahşir? Söyle küçük bir başır. Sen gerçekten diri Zekalısın Sana iyi şanslar Dilerim Çok da çeture diyorum küçük bir başır. Bitti sürünürsün. Hay Allah. O sesi. Hazırım. Kopayım bir başır. Bir dakika dur. Başlayacağız mı? Hazır bir dakika mi? dur. Efendim? Bir şeyin değişmesi gerekiyor bu ortamda. Evet. Tamam. Kopayın başır. Buraya gel. Gel. Koş koş koş koş koş koş. <gülüyor> Aferin. Unutma. Unutma. Karanlık odadan. Çıkış olmayabilir Çıkış olmayabilir Korkuların evet. seni yenebilir Korkudan Bunu sakın kapat. unutma ki evet. Korkmaya devam et Anladın mı? <gülüyor> Anladım komutanım Sana Peki. istediğim her şeyi yaptırabilirim Ben bir ölüm makinesi manyağıyım Evet Anlamadım ne dediğini Haydi karanlık odaya <gülüyor> Kapılar açılsın karanlık oda. Çatışmalar başlasın Açılsın <gülüyor> Şey, şey. Efendim o. Ne zaman çıkar? Valla normalde 30-35 dakikaya çıkması lazım ama bu kopayım mübaşir olduğu için 15 dakika daha uzayabilir. Biraz girişekalı ama iyi, sıkı karateci değil mi? Bayağı iyi bir eğitim aldı. Bu eğitimlerin sonucunda iyi bir karateci oldu. Tıpkı senin gibi küçük mübaşir. De yani Sen falan küçük hayvan var. gibisin. Taş gibisin. Hayvan gibi mi? Taş gibi yüreğim var. Peki, bir ne? hafta zamanım var Küçük Mübaşır. Ben de, ben de bir ölüm makinesi manyağı olabilir miyim? Olacaksın. Önümüzdeki hafta bu saatlerde. Aha kapıda bir sesler var galiba çıkıyor. Yaşasın. Kopil Mübaşır hoş geldin. Hayda. <gülüyor> Kü küçük mübaşır? Kopil, mübaşır. Kopil Mübaşır. Ne oldu sana? Oğlum. Bunu elime verdiler. <gülüyor> Oğlum ne oldu sana? Anam bu kalp gibi bir şey. Siz daha iyi bilirsiniz Bu öldü mü Aman şimdi bu? Bu kopil mübaşirin kalbi Demek ki otomatikman Öl, elimde... Ölmem gerekiyor tabi ne diyorum. Bu benim elimde olduğuna göre Kopil mübaşir Nanaykent'te kentte çakmış demektir küçük mübaşir Küçük başır. Kendine <gülüyor> dikkat et İçerideki düşman çok meşakkatli. Şey Söylece şimdi bu durumda kemer alamamış mı oldu? Alamadı tabii ki. Hay Allah ya ben bu bu kısmını hiç hesaba katmamıştım. Akıma sibar abdül. Evet küçük mü Bugün saat 2'de de karanlık oda sınavım var, kemer sınavım var yani geleceksin değil mi? Biliyorum lan biliyorum. Ama sakın unutma çünkü belki ölürüm. O zaman son olarak bir helalleşiriz orada <gülüyor> Saçmalama küçük bir bahşer Hadi bakalım kolay gelsin geleceğim sınava merak etme Ağzını burnunu kırmanı istiyorum Unutma saat 2 daha Saat 2'de Daha 4 saat var Hadi benim işlerim var benim çıkmam lazım yavrum Saat 2'de görüşürüz Lütfen işler, idamları çabuk çabuk biraz ver de bugün Daha bugün vereceğim 12 tane idam var ha, Onları hemen sabahtan ver de 2'de yetiş muhakkak lütfen ta ta Tamam tamam ya. Zaten kahvaltı etmedim Asaplar bozuk hemen vereceğim Aslında bu askı da iyi gibi cesediydi. Askı derken? Yani kuşağa belki de gerek yoktur. Ben biraz şey oldum da. Tabii ki kuşağa gerek var küçük bir başır. <Gülüyor> Bunu kuşağı elde ettikten sonra tadını alacaksın. Karanlık odasına hazır mısın küçük bir başır? Yani hazırım tabii ki. Ama yani belki de hazır değilsem gibi. Evet mi, hayır mı küçük bir başır? Şimdi. Bir hafta kadar da Akkuse gidilse Evet mi? Hayır mı? Hayır. Alam. Evet mi? Hayır mı küçük bir baş? Hayır çünkü ne? Ala. Şey. Evet mi? Hayır mı küçük bir baştır? Cevap veriyorum. Hayır demek istiyorum. Allah. Sen ne akıl törpulanmas şey için her zaman alamıyoruz ne? bu karanlık odaya. Haftada bir gün bizim. Bizi. Düzeltiyorum. <gülüyor> düzeltiyorum. Ha. Evet. Aferin küçük bir başır cesaretine. Hayranım, unutma, orada hiçbir söylenene aldanma. Aldanmayacağım zaten, Kopil mi başına gel hala aklımda. Kemer sınavı başlasın, kapılar açılsın. Ama bir saniye, Hakkı Bak gelecek gelecekti, saat 2'de gelecekti söz vermişsin, niye sizciler arasında yok? Demek ki gelmedi, içindeki öfkeyi hisset. Ya öfke değil, hani belki ölürsem diye bir helalleşelim diye. Lan küçük bir başır. TAMAM LAAA Belli değil tamam. İçindeki öfke hisset. Gir şu karanlık odaya Tamam lan <gülüyor> Tuttu karanlık odaya Ne lan ne ne ya yani, ne Ulan Sümerban bunda... kemeri bağlıyo beliğimize Ondan sonra Karatede karate Sopayla vuruyor lan nasıl karate bu ben Şuraya ben şu köşeye bir yere saklanırım Kimse de beni bulamaz Karlı koda da, kışlık işte takılırım. Nereden bir cebim? Ben, ben gitsin derim. Karlı da, canama çıkmadı derim. Orada takılırım. Aha, cebimde. Kopil mi Cep telefonu var. Ha, şu köşeye oturur. Kopil mi başedin? Cep telefonundaki yılanı oynarım. Belki de yılandan bir kemer alırım. Veya hıttaa, yılan derisi güzel bir kemer alırım. Amma ilk önce şu yılanı güzelce bir oynayayım Haa ooo 200 puanla başladım gayet güzel diyor. Alo Çık mı var şef Efendim canım Kırmızı seneli kuşağı tut Kuşağı mı fakat siz de, fakat siz de kimsiniz Bir saniye benim üstümde esas kuşak yok ki şu an geçici olarak verilen her beyaz kuşak var Hadi bir tutalım bakalım. Bir tutalım. Ne oluyor artık gibi cesini? hep bir tutalım. Aman Tanrım. Bin bir surat kuşak sanayi. Hay Allah, baştan beri bir tuzağın içinde Hemen buradan kaçmalıyım. Wow, o Ama modanı. Burada biri vururlar. Haç basıp bu sesi beğen. Ne sesi? Sen benim düşmanım değil misin hayvan? Ne diyorsun Allah? Allah? Yapma lütfen! Al hayvan! Al hayvan! Yapma hakim asıbılarca tuzak düştü gemi neden? Amca demelen bana! Sen ya ne yapıyorsun göremiyorum ben seni bir daha kapayacağım. Gel. Ben geldim nereye kayboldun ulan buradayım lan burda burda buraya buraya gel huaaaaa alam ezme ezme hakim haksımın amca yalvarıyorum diller lütfen yalvarma bana daha çok yalvaracaksın köpeç. hakim haksımın amca vallahi burası binbir turatın bir oyunu zemin ederim lütfen. aa yedim ben de bu numaraları değil mi hayvan <gülüyor> <gülüyor> yapma alam os, Hoş geldin hakim Hoş bulduk Hayırlı uğurlu olsun oh, Ya şu ellerimde acıdı vurmaktan ya Vazelin getireyim ben Kızım vazel vazelin getir Vazelin vazelin iyi geliyor ya Bir de çatlak matlak oluyor havalarda soğudu mu ne Hakim Huckstable. Evet. Karanlık oda seviyesinde bir numaradasın evet. O yüzden sana Bu kemeri Bu yeni kemeri takmak istiyorum Vallahi billahi helal olsun. Tebrik ederim. Ya Bay Miyagi şimdi içerideki düşman artık neyse bayağı bir vurdu Hallettin falan mi? da. Hallettin mi? Hallettin mi? Hallettin mi onu? Vallahi bir süredir ses gelmedi ben de bravo. herhalde dedim bu bitti herhalde ya işit. Bravo düşündüm. bravo tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum yalnız, ve şu kemeri... Durun bir buradaki... saniye ya. Bu buradaki şişkinlikle bu bel kısmında bir şey var ya. Bel kısmındaki şişkinlik bel kısmındaki şişkinliğim. Oğlum sen. Ya benim Hatip Aklın abla son bir tepki atmadan önce şu feneri bir yakabilir miyim? Lafımı dilleseydin kime doğru yakacaksın? Ne oluyor ne feneri? Abi inşallah olamaz <gülüyor> aman tanrım bu bin bir surat tut haki kapsın mı lan <gülüyor> can uçan tepik haki zor tutarsınız dönen ejderha haa kaplan vuruşu kaplan <gülüyor> vuruşu mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onların hepsini <gülüyor> ben öğrettim size şahin gagası <gülüyor> şahin gagası <gülüyor> Osmanlı osmanla tokadı osman ulan haa Geri. Biraz zor yakalarsınız sizi karetejo sapıklar. Hoşça kalın cicilerim. Sizde bu fakir akıl varken biraz zor ama... Hoşçakalın. <gülüyor> Laf anlamadığınızı fark edince ben de donunuza saklandım. <gülüyor> Kim aksabın amca? 32 saatlik boyunma orada fark edilmem diye düşündüm. Ben de diyorum ki yemeği fazla mı kaçırdım çünkü... Bir şişkinlik bir rahatsızlık falan oldu ama Allah'tan pamuklu don giyiyorum da rahat nefes almışındır Çünkü bir de benim laylonlar var onlar terleme yaptırırdı. Teşekkür ederim. E bugün bir şey öğrendik herhalde değil mi küçük mübaşir? Evet binbir suratın yeni bir oyununa düşmüş olmamıza rağmen şiddet şiddeti doğuruyor sadece. Ve pamuklu don şiddete çok iyi geliyor ne dersin ha! Her şeyi bir, bir espiri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim tabii ki küçük bir başi şişir şişir şir, şir, şir, şirinlik muskası küçük mü başi şişir şişir şir ettiğimiz manada değil bir başi şişir şişir şir etleşin bazen ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Çocuklar doğruları öğrendiler. Biz de programımızı bitirmiş olduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay dın, dın, dın. Günay, ay aydın.